Bir bavulla gelmişler Karaların Mehmet, İnce Ali Ve bir de Bekir Puslu bir Alaman sabahında Münih'e inmişler trenden Biraz memleket peksimeti Mendil içinde üç beş lokum Bir de yarilen Ana baba hasreti Bildikleri birkaç sıla türküsü İnmişler üçüncü mevki Kompartımandan Başlarında kasketleri Şen olasın bakalım Gurbetlik, şen olasın Nere baksan bir soğukluk Değmiş içlerini, nere baksan insanı üşüten kocaman bir yalnızlık. Dönelim demiş Mehmet, yıkıp kaşlarını arkadaşlarına. Nere baksan deli bir ayrılık düşecek burada baktığımıza. Dönelim demiş Mehmet, yıkıp kaşlarını arkadaşlarına. Bir bavulla gelmişler Münih'e, Viyana'ya, Berlin'e, Rotterdam'a Çorum nire meme, Lozan nire, Brüksel nire Ali, Emirdağ nire Konya nire Bekir, Strasbourg nire Ve Frankfurt'a ve Köln'e ve Lyon'a, Hamburg'a, Liège'e, Bon'a İnmişler içlerinde memleket döne döne, yana yana bir bavulla gelmişler Önce geceler bitmemiş Sonra soğuk ve karanlık gündüzler Her bir işini tamam eylemişler alamanın Her bir vidasını sıkmışlar her bir makinasına terlerini akıtmışlar Kancık pusuların, yaban belaların Ve hayın, benamert Ve it kopuk pazar sabahları çanlarının arasından Geçirmişler yüreklerinin filiz filiz umutlarını Ey canım, ey adam yanlarım Ey karaların Mehmet İncali ve bir de Bekir Keşke gelip bir görebilseydiniz torunlarınızı Bir kere öpebilseydiniz O yağ bulaşı elleriniz Kavruk yüzleriniz Ve cengaver bakışlı kara gözleriniz. Hey canım, hey adamlarım Hey karanlığına alamanın ıslık çalan kahraman yanlarım Şimdi onlar her bir sokağına değerek Avrupa'nın ve her bir dağında şahin olup uçarak özge vatanın, bize bir sabahı indirirler. Öyle kara, öyle ince, öyle yetimdirler. Öyle dadaş, öyle efe, öyle uşak, öyle yörük, öyle çerkez, öyle doğudurlar. Ve doğururlar her bir sıkıştığında kalbimiz Münih'in, Viyana'nın, Rotterdam'ın, Brüksel'in Venice şehirlerin Dumanların, çanların, köprülerin, kanalların Acıların, yalnızlıkların, hasretlerin, mektupların Ve o ağır gurbetliğin çöktüğünde evkârı Gelip tutarlar ellerimizden Karaların Mehmet, İnce Ali ve bir de Bekir Varsın bizi Alamancı desinler. Varsın bizi sofralarındaki ekmekten sonra sevsinler. Varsın yüzümüzden önce bavullarımızı gözlesinler. Biz yine de memleket kadar bir yürekle sevmekteyiz memleketi. Çünkü karaların Mehmet, çünkü İnce Ali ve bir de Bekir. Bir bavulla geldiler puslu bir Alaman sabahında Münih'e. Çünkü biraz memleket peksimeti, mendil içinde üç beş dokum, bir de yarilen ana baba hasretini ve bir de bildikleri birkaç sıla türküsünü hiç düşürmediler sokağına Avrupa'nın. Hey canım, hey adam yanlarım.